İşte şu nurlu ayet, hem manaca hem cifirce tevafukı ise, umum vücuhu aynı şuur olan Kur'an-ı Mucizül Beyanda elbette ittifaki ve tesadüfi olamaz. Yedinci ayet, وَيُحِقُ اللّٰهُ <بِكَلِمَاتِه> Şu ayeti meşhurenin külli manasının bu zamanda zahir bir masadaki, Risaletün Nur olduğu gibi, lafzullah'taki şeddeli lam bir lam, ve bir kelimatihi deki melfuz ya sayılmak şartıyla 998 adediyle Risaletün Nur'un 998 adedine tam tamına tevafukla münasebet-i maneviye binaen remzen ona bakar. Ve bu remzi latifleştiren ve kuvvet veren münasebetlerin birisi şudur ki Risaletün Nur'un eczaları sözler namıyla iştihar etmişler. Sözler ise Arapça kelimattır ve o kelimat ile Kur'an'ın hakayıkını o derece mahza hak ve aynı hakikat olduğunu ispat etmiş ki bu zamanın dinsiz felsefoflarını tam susturuyor. 8. ayet. Kul inneni hedani rabbi ila sirat'in mustakîmdir. Şu ayeti meşhure külli manasının bu asırda muvafık ve münasip bir ferdi risaletin nur olduğu gibi cifirle sirat'in mustakîm kelimesi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 Risale-i Nur müellifinin tedrisiyle istihzarat-ı Nuriye'de bulunduğu en hararetli tarihi olan 1316 adedine tam tamına tevafuk eder. 9. Ayet Hem El-Bakara suresinde hem Lukman suresinde فَكَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى cümlesidir. Yani Allah'a iman eden hiç kopmayacak bir zincir nuraniye yapışır, temessük eder. Risale-i Nur ise İmanı ı Billah'ın Kur'ani bürhanlarından bu zamanda en nuranisi ve en kuvvetlisi olduğu tahakkuk ettiğinden, bu bil-urvetil-bütka külliyetinde hususi dahil olduğuna teyiden makamı cifrisi 1347 ederek Risaletün Nur intişarının fevkalade parlaması tarihine tam tamına tevafukla bakar. Ve bu 14. asırda Kur'an'ın icaz manevisinden neşet eden bir urvetül vüska ve zulümattan nura çıkaracak bir vesile-i nuraniye Risale-i Nur olduğunu Remzen bildirir. 10. ayet Yü'til hikmete men yeşâ 11. ayet Ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete ve yüzekkîhim 12. ayet Ve yüzekkîkum ve yuallimukumul kitâbe vel hikmete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 bütün safahatında, mebahisinde nizam ve intizamı kainatın aynesinde ismi hakem ve hakimin cilveleri olan hikmeti kutsiyeyi ve hikemiyatı kuraniyeyi ders veriyor. Mevzu ve neticesi hikmeti kuraniyedir. İkinci emare 1. ayet 1322 ederek makamı ebcedi ile Risale-i Nur müellifinin doğrudan doğruya ulûmu âliye'den başını kaldırıp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 Hikmeti Kur'aniyeyi Avrupa hükümasına karşı parlak bir surette gösterebilen ve gösteren Risale-i Nur müellifi Darül Hikmet i İslamiyede Hikmeti Kur'aniyeyi müdafa etmekle hatta İngiliz'in başpapazı sual ettiği ve 600 kelimeyle cevap istediği 6 sualine 6 kelimeyle cevap vermekle beraber. İnzivaya girip bütün gayretiyle Kur'an'ın ilhamatından Risale-i Nur'un meselelerini iktibasa başladığı aynı tarihe tam tamına tevafukla Remzen Bakar 13. ayet Sure-i Ali İmran'da ve ma ya'lemu te'viluhu illallah ve'rrasihun fil ilmi 14. ayet Sure-i Nisa'da lakiner rasihun fil ilmi minhum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 bu ayet bu asra da baktığından risale Nur ve Şakirtlerine remzen bakmakla beraber ulema-i müteahhirinin mezhebine göre illallah da vakfedilmez. O halde makamı cifrisi aynen innel insâne layetgânın makamı gibi 1344 ederek resailin Nur ve Şakirtlerinin meydanı mücahede imaneviyeye atılmaları tarihine tam tamına tevafukla onları da bu ayetin harimi kutsisinin içine alıyor. Hem haşrin en kuvvetli ve parlak bir bürhanı olan 10. sözün etrafa yayılması tarihine ve Kur'an'ın 40 ile mucize olduğunu beyan eden 25. sözün iştiharı hengamına hem innel insâne leyatgâ adedine tam tamına tevafukla bakar. Eğer mezhebi selef gibi illallah da bakıp olsa, o halde er-rasihundeki şeddeli ra-2 ra sayılsa,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 o zaman da meydan alan tevilatı fasideyi ve şüphehatı dağıtarak 100 senede 50 milyondan ziyade insanları daire i irşadını aldığı ve tenvir ettiği zamanın tarihine tam tamına tevafukla bakar. İkinci ayet olan Er-rasihune fil ilmi minhum şedli ra aslına nazaran bir lam bir ra sayılmak cihetiyle makamı ebcedisi 1344 etmekle her asra baktığı gibi bu asra da hususi remzen bakar. Ve ilmi hakikatta rasihane çalışan ve kuvvetli iman eden bir taifeye işaret eder. Ve çok ayetlerin ehemmiyetle gösterdikleri bu 1344'te risalet Nur ve şakitlerinden daha ziyade bu vazifeyi müşkil şerait içinde sebatkârane yapan zahirde görülmüyor. Demek bu ayet onları dahi dairi harimine hususi dahil ediyor. 15. Ayet ya eyhe'n-nas kad ca'akum burhanun min rabbikum ve enzelna ileykum nuran mubin. Şu ayet bu zamana dahi hitap eder. Çünkü tamam mubinen hariç kalsa 1360 küsur eder. Eğer kad ca'akum'dan sonraki olsa burhanun ve nuran kelimelerindeki tenvinler nun sayılsa 1310 eder. Demek bu asrada hitap eder hem kadja'ekum burhanun cümlesi yalnız dört farkla Furkan adedine tevafukla sarihan baktığı gibi o kutsi burhanı ilahinin bu zamanda parlak ve kuvvetli bir burhanı olan Resailin Nur'a dahi ikinci cümlesi olan enzelna aleykum nuran Mubinen adedi iki tenvin vakıfta iki elif sayılmak cihetiyle 598 ederek aynen tam tamına resail nura ve risale nur adedine tevafuk ile o semavi bürhan-ı yerde bir bürhanı resail nur olduğunu Remzen haber veriyor. İhtar Sözlerin üç ismi olan risale nur veya Resail'in nur veya Risale'tin nurdaki şeddeli nun iki nun sayılmak, cifirce âlebi bir kaidedir. Şeddeli harf bazen bir, bazen iki sayılabilir. 16. Ayet لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا ve وَشِفَٓاءُنْ undur. Şu şifalı ayet, çok zamandır benim dertlerimin şifası ve ilacı olduğu gibi, Eczahane-i ilahiyi olan Kur'an-ı Hakim'in tiryaki ilaçlarından, risale Nur eczalarının kavanozlarından alarak, belki bin manevi dertlerime bin kutsi şifayı buldum ve resail Nur şakitleri dahi buldular ve fenden ve felsefenin bataklığından çıkan ve tedavisi çok müşkil olan ve zındıka hastalığına müptela olanlardan çokları onunla şifalarını buldular. İşte her derde şifa olan Kur'an'ın ilaçlarının bu zamanda bir kısım kavanozları hükmünde bulunan resail Nur dahi bu şifadar ayetin bir medarı nazarı olduğuna kuvvetli bir emare şudur ki bu ayetin makamı cifrisi olan 1346 adedi Resailen Nur'un 1346'da şifadarane etrafa intişarının tarihine ve Mucizat-ı Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam namında olan Risale-i Harika'nın zamanı teelifine tam tamına tevafukudur. Şu tevafuk hem münasebeti maneviyeyi teyit ve onunla teayyüt eder hem remizden işaret derecesine çıkarıyor. 17. ayet. Fe in tavallav fe kul la ilahe illa aleyhi tevekkeltu de ki, kul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu'nun makamı cifrisi, şeddeli lamlar birer lam ve şeddeli kaf bir kaf sayılmak cihetiyle 1329 ederek, Harbi Umumi'nin başlangıcı zamanında Resail'in Nur'un başlangıcı olan İşarat-ül İcaz tefsirinin tarihi telifine tam tamına tevafukla beraber, şeddeli kaf iki kaf sayılmak cihetiyle 1349 ederek Harbi Umumi'nin verdiği sarsıntılar zamanında Resail'in Nur'un hasbiallahu diyerek, ehli dünyadan hiçbir yerde himaye görmeden belki tehacüme hedef olmakla beraber çekinmeyerek, Yalnız başları ile müşkilat içinde Envar-ı Kur'aniyeyi neşrettikleri aynı tarihe tam tamına tevafuku ise her cihetiyle aynı şuur olan ayatta elbette tesadüfi olamaz. Belki bu gibi ayetler en müşkil zaman olan bu asra dahi hususi bakarlar ve o ayatı kendilerine rehber ittiaz eden bir kısım şakirtlerine hususi iltifat edip iltifatları ile teşcih ederler. Bu ayet, sabık ayetler gibi münasebet-i maneviyesi gerçi zahiren görünmüyor fakat bir cihetle resail Nur ile bir nevi münasebeti vardır. Şöyle ki, haşiye, te'lif tarihine göredir. 13 senedir bu ayet, Risalet-i Nur müellifinin ve sonra has şakirtlerinin maripten sonra bir virdi i hususileridir. Hem bu ayetin manasına bu zamanda tam mazhar ve herkes onlardan çekinmesinden fütur getirmeyerek Hasbi Allah deyip mütevekkilane müşkilat azime içinde envar-ı imaniyeyi ve esrar-ı kuraniyeyi neşreden ehli imanı meyusiyetten kurtaran başta risaletin Nur ve şakirtleridir. 18. ayet. İnne hizballahi humul nedir? Bu ayet mealiyle Hizbullah'ın zahiri mağlubiyetinden gelen meyyusiyeti izale için kutsi bir teselli verir ve Hizbullah olan Hizb-i Kur'anî'nin hakikatte ve akıbette galebesini haber verir. Ve bu asırda Hizb-i Kur'anî'nin hadsiz efradından resailin Nur şakirtleri tezahür ettiklerinden bu ayetin külli manasında hususi dahil olmalarına bir emare olarak, makam-ı cifrisi olan 1350 adediyle resailin nur şakirtlerinin zahiri malubiyetleri ve bir sene sonra mahpusiyetleri içinde manevi galebeleri ve metanetleri ve haklarında yapılan müthiş imha planını akim bırakan ihlasları ve kuvve-i maneviyeleri tezahür etmesinin Rumi tarihi olan 1350 ve 51 ve 52 adedine tam tamına tevafuku Elbette şefkatkerane, teselliyet verane bir remzi Kur'anidir. 19. ayet. Valladine amenu ma'ahu nuruhum yas'a bayna eydihim ve biaymanihim yekulun rabbena etmim lena nurana ve Şu ayetin umum manasındaki tabakalarından bir tabakayı işareti bu bakıyor. Çünkü yekuluna rabbena etmim lena nurana hem manaca kuvvetli münasebeti var, hem cifirce 1326 ederek o tarihteki hürriyet inkılabından neşet eden fırtınaların hengamında, her şeyi sarsan o fırtınaların ve harplerin zulümatından kurtulmak için nur arayan müminler içinde resailin Nur Şakirtleri az bir zaman sonra tezahür ettiklerinden, bu ayetin efrad kesiresinden bu asırda bir masadaki onlar olduğuna bir emaredir. Vaufirlena cümlesi 1360'a bakıyor. Demek bundan 5-6 sene sonra istiğfar devresidir. Resailin nur şakirtleri o zamanda istiğfar dersini vereceğini remzen bir imadır.